Benim teyzemin kocası var. Ben de kendim başörtülüyüm demiş. Tesettüre riayet etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi teyzemin kocasının yanında yani eniştemin yanında tesettüre riayet etmem gerekir mi yoksa bir ruhsatın var mı demiş evet. hocam. Şimdi tabii bir bayanın erkek ile olan münasebeti tesettür bakımından birkaç kısma ayrılabilir. Eğer mahremiyse, mahremiyetten kastımız şu, aralarında sürekli olarak ebediyen bir evlilik mahremiyeti varsa, birbirleriyle evlenemiyorlarsa, haramsa, hı hı. bunlar nesemen olabilir? İnsanın kız kardeşi, bacısı, teyzesi, halası vesaire veya sıhriyet yoluyla olabilir. Mesela bir erkeğin kayınvalidesi veya da bir kayınpederin evet. gelinliği şayet bu şekilde bir e, nesep yoluyla, sıhriyet yoluyla akrabalık, evlilik yoluyla bir akrabalık kurulmuşsa ve yine ebedi bir mahremiyet söz konusuysa veya bir süt bağı oluşmuşsa, mesela süt kardeşler, süt baba, süt kız vesaire bunlar e, bir bayan bu şekilde bir mahremiyeti olduğu erkeğin yanında başını açabilir kolları açık olabilir dizinden aşağı açık olabilir ama bunların ötesinde sürekli bir evlilik mahremiyeti yoksa yani bir enişteyle, yeğen arasında, karısının yeğeni arasında evet. sürekli bir evlilik mahremiyeti yok. Dolayısıyla bu kız kardeşimiz iniştesinin yanında başı kapalı olmalı. Yani yüzü ve elleri hariç. Yani şöyle diyebiliriz değil mi hocam? Şimdi evet. e, Allah etmesin böyle bir durum cevaplamak için daha kolay bir yön gibi bana öyle geldi. Evet. Teyzesi ölmüş olsa o bu küçük kardeşimiz veya işte e, genç kız Eniştesiyle nikahlanabilecek durumda. Evet. Dolayısıyla sürekli bir nikaha engel durum olmadığı için onun evet. yanında tesettürü riayet etmek Çok zorunda. Çok doğru. Yani sürekli bir evlilik mahremiyeti varsa Hı -hı. tamam normal ancak yoksa buyurduğunuz gibi evlenme imkanı ileride de olsa varsa kapanmak lazım, örtül olmak lazım.